Köyde cenaze namazı kıldıracak imam yok. Cuma diyor galiba. Cuma. Ee, Cuma anladım ben sanki. Evet. Şimdi Cuma'nın farz olması için bir kimseye elbette akıl, bülü sahibi, bülü ayırmış akıl sahibi kişilere farz ayın Cuma namazı. Ama bulunduğu yerde, öyle bir muhitte ki değil mi? Köyde veya yaylada, mezrada nedir? En az üç kişinin olması lazım. Evet. Hanefi mesliminde üç kişi. Şahfi mesliminde kırk kişinin olması lazım. Evet. Şimdi böyle tek başına cuma kılınmaz. Ne yapacak o kişi? Eğer yakın köylerde varsa cuma namazı kılınıyor oraya. Gitmeyi e, bunu kendisine ölçü alabilir. Evet. E, gitme imkanı yoksa ne yapar? Eee Öğle namazını kılar. O gün e, tek başına e, bir vasıta bulamıyor veya yürüyerek gitme durumu yok. Hiçbir veya, şekilde bir ulaşım şansı yoksa. He, şiddetli yağ, yağmur, şiddetli kar e, gibi veya güvenlik yok, yol güvenliği. Yoksa o kişi ne yapacak? O gün öğle namazını kılacak. Evet. Beyefendi dediğimiz gibi cuma ya kılınan yakın köylere gitmeyi önce e, buna çalışacak. Ama bu imkan da yok veya vasıta yok. O zaman ona nedir? Öğle namazını kılmak. Evet. O gün öğle namazını kılar. Şu da olur. Eğer bir imam varsa, üç kişi de olursa elbette orada kılınır cuma namazı.